Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wafturussalat waatamutassim. Alla arkadaşlar. Şu anda beni dinlemiyorsunuz ki hiçbir arkadaş yok ama inşallah sınavdan önce bu dersi dinlersiniz. Onun için yine size hitaben konuşmak durumundayım. Şimdi bugün iki ders yapacağız inşallah. Bir Razi, az sonra Razi'nin tepsirini işleyeceğiz. Ondan sonra saat altı gibi Kurtulgu'nun tepsiri üzerinde duracağız inşallah. Fahrettin Er-Razi, buraya bir takım... Resimler konulmuş. Neden konulmuş bilmiyorum. Yani e, biraz çocuksu doğmuş açıkçası. Fahrettin <gülüyor> er-Razi'nin e, görüntüsü ya da o dönemde Razi'yi herhangi bir ressam çizmiş de böyle bir görüntü ortaya çıkmış değil. ايي رازي من محمد بن عمر الحسين بن علي القرشي التميمي الطبرسي فخر الدين انا ده قبره دينين Fahrettin Errazi'nin doğduğu yer Rey şehri ee, bugünkü Tahran'da <gülüyor> Tahran'a yakın bir yerde <gülüyor> biz buraya geçen sene gitmiştik <gülüyor> bu fotoğraf da çok enteresan olmuş ee, hani babası da herhalde böyle bir hatipti Demir ben buzana verilmiş. İlk bilgilerini babası Ömer Ziyahettin'den almış. Babası da e, Hatibur Rey diyeminden zat. Yani e, Rey şehrinin Hatibi itabetiyle meşhur bir zat. <gülüyor> Razi pek çok yer dolaşmıştır. Burada dolaştığı yerlerin isimleri var. <gülüyor> en sonunda da bugün Afganistan sınırları içerisinde kalan Herat şehrinde vefat etmiştir fakat çok enteresan bir şey var burada söylenecek mi bilmiyorum ama Razi'nin kabrini çocukları e, kaybetmişler yani e, kimse tarafından bilinmesini istememişler sebebi de nedir kerraniler tarafından cesedinin çıkartılıp e, cesedine zarar verilmemesidir Maalesef bizim tarihimizde böyle tarihsiz olaylar olmuştur. Taberinin cenaze namazı halk tarafından kılınmamıştır. E, aşırı andaliler, bugünkü bu vahabi üşit zihniyetine benzer insanlar tarafından taberinin e, cenazesi zarar görmesin diye çünkü onlar e, tabeliyi kabul etmiyorlardı. Hatta evini dahi kuşatmışlardı. <gülüyor> Kısık sesle konuşuyorum biraz. Çünkü ameliyatın e, etkileri devam ediyor. Onun için kusura bakmayın. Lazinin <gülüyor> i̇şte kabri de böyle. E, bilinmeyen bir yerde ama Herat'ta. Mesela İmam Ebul Hasan Eleşari'nin kabri de ee, yer değiştirilmiştir. Yani önce bir yere defnedilmiş sonra e, orada Ebul Hasan Eşari'yi sevmeyen insanlar, yani yine Müslüman bunlar ama e, onlar tarafından eee tarafından kabri açılmasın ve onlara bir zarar naaşına bir zarar gelmesin diye. <gülüyor> Razi arkadaşlar tefsirinde de görüleceği üzere şiilerle, İsmaililerle keraminilerle ciddi tartışmalar yapmıştır. Çok yönlü bir alimdir. Kelam, Fıkıh, usulü, tefsir, arabdeli, felsefe, mantık, astronomi, tıp, matematik. Efendim Razi'nin kendi döneminde e, matematikte bir takım yaptığı buluşlardan bahsediliyor yani. Bir takım formüllerden filan bahsediliyor. Çok yönlü bir alim. Sadece din alimi değil. <gülüyor> Burada yazılı eserlerini arıyoruz, kitaplarından bazı bölümler, evet fotoğraflar gerçekten çok enteresan yani şu sol taraftaki bir bilgisayar bölümünden alınmış fotoğraflar. <gülüyor> Evet. Şimdi Razinim keremilerle ciddi bir tartışma içerisine girdiğini biliyoruz. Bundan dolayı da çok sıkıntılar çekmiş. Keremiler tarafından e, kovulduğu şehirler var, şehir şehir diğer diğer dolaşmış. Çok etkili bir insan tabii. E, aynı zamanda maddi açıdan da e, durumu gayet e, iyiymiş Fahrettin Erbazinim çünkü e, sarayda Komş, e, akraba olmuş vezirlere <gülüyor> vezirlere akraba olmuş maddi durumun dolayısıyla iyi olduğu söyleniyor pek çok talebe yetiştirmiş böyle ki e, yani bir yerden bir yere giderken böyle 300-400 tane talebesiyle birlikte göç ettiği filan söylenir <gülüyor> şafiidir ancak çok mütasip değildir. Fıkhi konulardaki görüşü itibariyle. İsrail'e ya zaman zaman yer verir. Razi tefsir arkadaşlar pek çok açıdan tefsirde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Burası önemli. Şöyle ki Razi ile birlikte artık tefsir çeşitlenmiş, zenginleşmiş. Yani her şey artık tefsir kitaplarını girer hale gelmiş. Bundan önce daha çok kribaiyet tefsirleri. Hatta dirayet olsa bile <gülüyor> bu dirayetler daha çok Arap dili ve işte fıkıh kelam konularında yapılan e, izahlarla sınırlı e, kalmış. Fakat Razi ile birlikte e, artık bir takım e, bilimsel meseleler de tefsire girmiş. Mesela Razi Bakara suresinin ilk ayetlerinde اَلَذِي جَعَلَ لَكُمْ اَرْضَ فِرَاشَمْ وَسْسَمَاءَ Bina'a ayetin tefsirine bakın orada yeryüzünün müvallak olabileceğini ancak asla dönmeyeceğini Kur'an'a göre yeryüzünün sabit olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Kendi döneminin anlayışı çerçevesinde tabi Dolayısıyla bu yani özellikle e, İmam Gazali ile belki kısmen başladığı söylenemdir bilir ama Gazali'nin tefsiri olmadığı için tefsirde bunun, yani bilimsel bir takım izahları ya da e, yani Arap dili temeli üzerinde olmayan doğrudan fıkhi ya da kelami bir meseleyle ilgili olmayan pek çok meselenin tefsire girmesi <gülüyor> Razi ile birlikte olmuştur. Onun için Ebu el lemdülüsü ve İbn-i fihi kullu şey illet tefsir demişlerdir. Bunda tefsirden başka her şey var ancak takı <tOS> yüddine sübki ise fihi kullu şey ma tefsir demiş. Evet bunda her şey var ama tefsir de var. Tefsirle birlikte her şey var manasında. Eee bir mesele daha var arkadaşlar. bunlar siz okursunuz. Osmanlı döneminde bir takım e, bölümleri tercüme edilmiş. Muharremden Hacı tarafından. <gülüyor> e, yine e, Giritli Sırrı Paşa tarafından bazı bölümler tercüme edilmiş. E, 90'lı yıllarda da tamamı 3 e, e, tefsir hocamız tarafından e, tercüme edilmiştir ve yayınlanmıştır. Razi'nin tefsiriyle alakalı arkadaşlar Önemli gördüğüm bir iki hususun Belki burada ifade edilmemiş olabilir Altını çizmek istiyorum Birincisi Razi'nin tefsirinin tamamını Razi mi yazmış yoksa Kendisi <gülüyor> Yazmış da Kendisi yazmaya başlamış da Daha sonradan <gülüyor> talebeleri tarafından mı devam ettirilmiş burası ihtilaflıdır ee, bazı araştırmacılara göre razinin tefsirinin son bölümleri e, talebeleri tarafından e, tamamlanmıştır razi tepsilerini tamamlayamadan vefat etmiştir ee, buna getirdikleri e, bir takım deliller var bunlar içerisinde en güçlü görüneni şudur Razi'nin tefsirinde 2-3 e, defa Kurtubi'den bahsediliyor. Bir sonraki derste, saat 6'da başlayacağımız derste, tefsirinde göreceğimiz Kurtubi e, Razi'den yaklaşık yani 70 sene sonra filan vefat etmiş. Razi'nin vefatı 606, Kurtubi'lik 671. Yani Razi'nin vefat ettiği yıllarda Kurtubi daha yeni doğmuş. Veya doğmak üzere <gülüyor> Dolayısıyla e, Razi'nin Kurtubi'den Herhangi bir nakil yapması mümkün değil Ama tefsirinde bir nakil var Razi'nin Kurtubi'den yaptığı nakiller var Bu da e, Tefsirine daha sonra da Yani Razi'nin vefatından sonra Ve Kurtubi tefsiri Ortaya çıktıktan sonra ki Kurtubi tefsirinin yayılması hemen olmamış Böyle bir zaman geçmiş Dolayısıyla yani yani yüzlü yılların başına, yani Razi'nin vefatından bir asır sonra birilerinin eli değmiş bu tefsir. En azından bunu görüyoruz. Ee, burası tabi kesin bir şey değil. Bir, bir, bunu nasıl açıklıyor tefsirin tamamını Razi yazmıştır diyenler. Deniliyor yani ki e, Kurtubi'den yapılan makiller e, Razi'nin daha sonradan talebeleri ya da talebelerinin talebeleri tarafından e, tefsire yapılmış ilavelerdir. Yani razi tefsirini tamamlamıştır. Ancak daha sonradan talebeleri ya da talebelerinin talebeleri bu tefsire bir takım ilaveler yapmışlardır deniliyor. Doğrusunu Allah bilir. Ancak razinin tefsiri baştan sona okuduğumuzda uslub itibariyle başıyla son arasında herhangi bir fark yok. Yani Fatiha suresinin tefsirini okuyan biriyle e, okuyan biri eee İhlas'ı da okuduğunda ya da son sürü olan Nas'ı da okuduğunda aynı kalemden çıkmış gibi görüyor. Yani yöntem, bakış açısı, üslup vs. bunlar hemen hemen aynı gibi. Dolayısıyla bu konuda net bir şey söylemek mümkün değildir. Ve tefsiri çok hacimli olması itibariyle mümkündür ki daha sonradan bazı talebeleri bir takım böyle e, haşiye e, düşmüşlerdir yani dipnot düşmüşlerdir kenara bir şekilde bir şeyler yazılmıştır daha sonra bunlar da tefsirin içine e, devam e, tefsirin içine konulmuştur <gülüyor> şimdi ha, bir bunu söyleyecektim bir başka mesele de şu Manzı arkadaşlar tefsirinde çok büyük sorular sorar ama minicik cevaplar verir. Biraz karikatürize ettim onu. <gülüyor> yani mesela tefsirinin ilk başlarında e, Bakara suresi Hudel Muttaqin onun tefsirine bir bakın. Öyle sorular soruyor ki orada ''Ya şimdi bu bir hidayet rehberi ise bu kitap nasıl bunda müteşabihler olur, nasıl müşkiller olur?'' Ee, ''Eğer hidayet rehberi ise herkes tarafından çok rahat, net, ihtilafsız bir şekilde anlaşılması gerekli değil midir?'' gibi. Böyle aslında her, her insanın sorabileceği soruları soruyor. Ancak ya o soruları gördüğünüzde diyorsunuz ki ''Hah Allah razı olsun yani, mühendir peşinde olduğum sorular.'' Ee, acaba razı gibi büyük bir alim, büyük bir daha bunu nasıl cevaplamış diye cevap bekliyorsunuz. Verdiği cevap, ya bir sayfa soru soruyor. Hepsi okkalı sorular. Verdiği cevapta iki satırlık, çok basit. Yani, La yusminu ve la yu'ni kabilinden, yani insanı hiçbir şekilde tatmin etmeyen bir takım bilgi, bir, bir, birkaç cümle bir bilgi veriyor. Ya da cin suresine bakın mesela. Cin suresinin girişinde Yanılmıyorsam 20'ye yakın soru soruyor Cinlerle alakalı ee, Yani bunların her biri için böyle bir makale yazılsa Belki bir risale yazılsa biri, Hay Allah razı olsun diyorsunuz Yani tam da böyle kafamdaki soruları Sormuş Hazret diyorsunuz Heyecanla bekliyorsunuz Hemen bunu yaşadım ee, Şimdi herhalde bunlara teker teker cevaplayacak diyorsunuz Bakıyorsunuz bir sayfa sorduğu 20 tane soruya 2-3 satırlık, e, tuhaf, e, yani o e, ahırlıktaki sorularla asla mütevası olmayan çok basit e, cevap verip geçmiş, yani meseleyi kapatmış. Buradan da sanki Razi'nin birazcık kafasının karışık olduğunu anlıyorum ben açıkçası. E, yani e, Bazı ayetlerde de, şimdi bu Nisa suresinde de göreceğiz, bazı yerlerde bakıyorsunuz, razı, e, muhtezireyi kabul ediyor gibi ya da ne söylemek istediğini tam yani hangi görüşte olduğunu tam olarak anlayamayabiliyorsunuz. Biraz böyle e, kendi e, görüşlerini e, çok net bir şekilde bazı yerlerde ifade etmediğini görüyoruz. Şimdi metni okumaya geçelim burada söylediklerimizi metin üzerinde uygulamalı bir şekilde göreceğiz inşallah. Evet, beş arkadaş gelmiş. sesin rahat geliyordur umarım. Yalnız ameliyatın etkisi devam ettiği için çok yüksek sesle konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. İ'allam enne hâziy surata müştemiletun alâ enva'in kethîratin mine tekâlîfi. Bil ki bu sure e, sorumlulukların, mükellefiyetlerin pek çoğunu şamil olan bir suredir. Ve zâlikle lennuhu taala bunun sebebi de şudur ki Allah Teala emre annasafiy ve bu sureti bu surenin girişinde insanlara emretti ne emretti? Bi ta'attufi alel evladi ve Çocuklara, hanımlara, kadınlara ve yetimlere şefkatle davranmayı emretti ve ra'fete yine merhamet olmayı ve isale hakukihim ve onların hak hukuklarını onlara vermeyi ve hıfz-ı ve onun onların mallarını muhafaza etmeyi onlar için korumayı emretti. Yani, Sabrı ile tam dersindeyim normalce bir şey. şu anda yani şeye doğru 5'e doğru tamam. Selamünaleyküm. Ve بهذا المعنى ختمت السورة. Teşekkür ederim. bu mana ile ee, sure sona ermiştir. hitamı ermiştir. Ki o da nedir? وَوَقَوْلُوا يَسَّفْتُونَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي Kelale hakkında soru soruluyor. Allah Teala da ile ilgili hükmü bildiriyor. فَرْحَاذَا قَالَ işte bunun dolayı şöyle denildi. Şöyle dedi Allah. يَا يُنَّنْسُتَّكُ رَبَّكُمْ لَذ۪ي خَرَقَكُمْ Ey insanlar! Sizi yaratan Rabbinizden Sakının Rabbinizden, Rabbinize karşı e, hassas olun, sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ona karşı gelmekten sakının. Onun azabından kendinizi koruyun. Takva kelimesinin aslı korunmaktır yani savaşta filan böyle bir eee girip kendilerini korumaya, kendilerini korumaya takva deniliyormuş cahiliye döneminde, korunmaktır yani aslı. Cehennem azabından ve dünyada imansızlık azabından korunmak. Ve fil ayeti mesailun ayeti kerimede bazı meseleler var. Diyor, ele almamız gereken. El mes'eletu l birinci mesele. Rala'l-vahidi yu'an ibni Abbasin. Vahidi ibni Abbas'tan şunu nakletti ki bu vahidi el-vasit el-vasit ee, El-Veciz diye üç tane tefsir yazmış. Birisi çok özet, birisi bir orta hacimde, birisi de çok mufassal. Ee, Razi'nin en önemli kaynaklarından birisidir Vahidin'in tefsiri. Ya eyyuhu nasu enne hâza el li ehli Mekke'de. Diyor ki Vahid-i i̇bn Abbas'tan şunu vakit Buradaki Ya eyyuhu nasu ey insanlar hitabı bütün insanlara değil de Sadece Mekkelilere yapılmış bir kitaptır. Dolayısıyla buradan ne çıkar? Tarihsellik çıkar değil mi? Tarihsellik çıkar. Ya yon nasu Ey Mekkeliler İttakur <gülüyor> abdakum Rabbinizden korkun. O zaman ben Mekkeli değilim. O dönemde de olmadım. Ben bu ayetin hitap çerçevesinin dışındayım diyeceğim o zaman. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Razi burada güzel bir hiza yapıyor وَاَنَّ الْاُسُولِيُّنَ مِنَ الْمُفَصِّرِينَ e, Müfessirlerden usul alimlerine göre onlara gelince فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ عَامٌ مُنْ جَمِعٍ مُكَلَّف۪ينَ Onlar şu hususta ittifak etmişlerdir ki buradaki hitap bütün mükellefler için ümumi bir hitaptır. Sadece Mekkelilerle ilgili değildir. Ümumi bir hitaptır. Ve hâzâ u'an asahhum Bu da en doğru görüştür. Şu sebeplerden dolayı. E'haduha birincisi, birinci sebep. Enne lafzan nâsi cem'ûn dekhalehul elifü Burada nâs, en-nâs kelimesi cemîdir. Başına elif, lam gelmiştir. Fe yufilül Elif Lam'ın Arapçada ifade ettiği bir takım manalar var. Bunlardan birisi istihraktır. Yani bütün e, cinsinin içine alır. Yani insan cinsinden olan herkesi içine alır. Sadece Mekkelilerle ilgili diye bir sınırlandırmaya gerek yok. Hatta böyle bir şeye e, hakkımız da yok. وَثَانِيهَا اِكْنِسَ اَنَّهُ تَعَالَ عَلَّلَنَ اَمْرَ بِالْا اِتْتِقَاءِ بِكَوْنِهِ تَعَالَ خَالِقًا لَهُمْ min نَفْسِ مُعْهِدَةٍ Allah Teala e, takva ümrini bütün insanları tek bir nefsten yaratmış olmasına bağladı. Ve hâliyle illetu, bu illet yani tek bir nefsten yaratmış olma illeti âmmetum fi hakkı cemi'in mükellefîn Bütün mükellefler için geçerli olan bir e, gerçekliktir. Bi ennehum min âdana aleyhisselamuhu Zira onlar da Adem'den yaratılmıştır. Şimdi Ebu Cehiller, Ebu Lehebler Adem'den, Adem'in soyundan geliyor da ben Adem'in soyundan gelmiyor muyum? Dolayısıyla hepimiz için geçerli. Hulukû bi esrihim. Bütün insanlar Adem'den yaratılmışlardır. Bi esrihim tamamı, topu, tümü, hepsi yani. Bütün insanlar tamamıyla ondan yaratılmıştır. Ve izâ kânetel illetu âmmeten kânel eğer illet umumiyle olursa hüküm de umumlu olur. Ve <gülüyor> salih üçüncü sebep. Enne teklife bit gayru muhtassın bir ehli Mekke'de. Ee, takva ile mükellef kılma hususu sadece Mekke ehline mahsus bir şey değil ki. وَالْهُوَ عَامٌ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ bu bütün insanlar için geçerli bir şeydir. Yani Mekkeliler ile emr olacak da başka şehirde yaşayanlar ya da bugün yaşayanlar bununla mükellef değil mi? Böyle bir şey yok. Onlar kulsuzsa biz de kulsuz. Dolayısıyla onların mükellef olduğu şeylerle biz de mükellef onlarıyız. Onlarla ilgili özel bir durum değildir değil وإذا كان لفظ الناس عاما في الكل الناس لفظه bütün insanlar için umumî bir lafız ise ve kana al-amru bi't-tarku âamen fi'l-kulli la taqwa le'em emredilmekte bütün insanlar için eee umumî bir bu teklifin de وَهِيَّ كَوْلُهُمْ خُلِقُوا مِنَ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ عَامْمَةً فِي حَقِّ الْكُلِّ Ki bu da, yani bu illette nedir? Ee, tek bir nefsten yaratılmalıdır, yaratılmalarıdır. وَهِيَّ كَوْلُهُمْ خُلِقُوا مِنَ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ İsterseniz, tire içine alın, ayrı bir metinden takip ediyorsanız, yani o illeti açıklıyor, illetin ne olduğunu söylüyor. O illette, bütün insanlar için geçerli, yani bütün insanlar tek bir e, atadan yaratılmışlardır. O zaman ne olur? كَانَ الْقَوْلُ الْتَخْصِيسِ ف۪ي غَيَتِ الْبَعْضِي O zaman e, bu ayetin muhatap kitlesini tahsis etmek sadece Mekkelilerle ilgilidir demek çok e, uzak bir, e, yani hakikatten uzak bir e, yorum olmuş olur, diyor. وَحُجَّتُ بِنِ عَبَّاسٍ اَنَّ قَوْلَهُ Seizunla uttakullahi lezi tesaeluna bihi vel Abdullah ibn Abbas'ın buradaki objeti nedir peki yani neden böyle dedi Abdullah ibn Abbas? Diyor ki Abdullah ibn Abbas, "Uttakumu ellezi Yani İnsanlar Allah'tan sakının ki siz o Allah ile ve bir de akrabalık bağları ile insanlardan bir şeyler istiyorsunuz. Allah'ın adını kullanarak ve akrabalık hakkı adına insanlardan bir şey istiyorsunuz. Yani e, akrabalığın hürmetine şunu yap, Allah'ın adına şunu yap diye bir şeyler istiyorsunuz. Diyor ya ayette diyor ki İbni Abbas, bu Allah adına bir şeyler istemek. Allah'ın Allah Hakkı için Allah hakkı için ve akrabalık hakkı için bir şeyler istemek Araplara has bir şeydi muhtassun bile arabi Arapların bir ölü adetydi em <gülüyor> münaşe deillahi ve Rahim adetin muhtas satın Çünkü Allah'ın adını anarak bir şeyler istemek en şukebirlah <gülüyor> ya da müşilah Allah'ın adına anarak senden istiyorum Allah hakkı için senden istiyorum demek ya da yani şüdü kebir rahimi ma rahimi yani akrabalık bey hürmetine senden şunu istiyorum. Yani gidiyorsun bir amca oğluna, bir hala kızına neyse yani akrabalık hakkımız için şunu yap. Böyle diyormuş Araplar. E Kur'an bundan bahsediyor diyor. Bunu seriyenler de Yahudiler, ne bileyim Sünniler, efendim Bediyalılar, Firikyalılar değil, Araplar diyor Mekke dönemindeki Araplar ve şöyle diyorlardı شردوا في البلاد için ve akrabalık hakkı için senden istiyorum diyorlardı. Ma şurukallahu ve rahima yine aynı manada. Ve iza kana kezalik kana kavluhu ettakallah allazi tesaaluna bihi vel erham diyor. Ve vettakallah allazi tesaaluna bihi vel ifadesi Araplara mahsus bir ifadedir. Şimdi bakınız arkadaşlar burada yine Razi biraz e, işi muallakta bıraktı. Önce ya ayun ifadesinin neden İbn Abbas'ın düşündüğü gibi sadece ehli Mekke ile ilgili olamayacağını çok güzel açıkladı. Ondan sonra da İbn Abbas'ın dediğini getirdi ve sanki İbn Abbas'ın o görüşü haklıymış gibi burada kalmış oldu. Yani buna bir itiraz getirmemekle birlikte e, sanki kabul ettiğini e, gösterdi. Yani e, acaba Ya eyyuhu'n-nasu, birinci Ya eyyuhun bütün insanlar için midir? Ama ve tekuvâhellezî tesâ'elûne bihî vel-erham, sadece Araplar için değil mi demek istiyor Razi? Böyle mi anladı bu ayeti? Buradan çok net bunu anlayamıyoruz. Anlatabildim mi? Yani Razi, Razi, e, kendi görüşleri itibariyle yani acaba bu konuda hangi görüştedir diye sorduğumuz zaman biraz muallakta kalan bir e, surbu ve e, yöntemi e, vardır benim sanmış. Biraz da bunun sebebi şu olabilir. Tefsiri gerçekten çok hacimli e, hmm. ve bazı e, rivayetlerden kaynaklardan anlaşıldığına göre razı oturup yazmamış bu tefsiri talebelerine İmna ettirmiş, de ettirmiş, talebelerine yansınmış ee, Tabii böyle oturup yazmayınca da e, Çok e, düzenli, uyumlu bir şekilde e, Bir Tehlif eserinin ortaya çıkması e, Pek mümkün olmuyor. Hatta Razi'nin bazı yerlerinde ben e, Razi'nin tefsirini e, Epeyce okumaya çalışıyorum Eee Mesela biliyor ki işte ikinci vecih şu Biraz sonra geliyor Tekrar ikinci vecih şu diyor yani. yani Belli ki Oralarda bazı şeyler karıştırılmış Bunun sebebi de Dediğimiz gibi çok uzun olması Hacimli olması ve muhtemelen İnna usulü ile Bu eserin Yazdırılmış olmasıdır İnna usulü ne demek? Yani hoca söylüyor talebe yazıyor Hocanın kendisi yazmıyor <gülüyor> El meseletü fâniyetun cinni mesresi. Ellenhu Teala جعل هذا المطلع مطبعا من صورتين في Allah Teala ya eyühe nas terkub rabbikum ifadisi ile iki sureye başlamıştır. İki sureye men başlangıç cümlesi yapmıştır bunu. İhtahuma hadin suretu. Birincisi bu mesela suresidir. Ki vahiyes suretu rabiatu min nisfi el evvel min el kuran. Bu da Kur'an'ın ilk yarısının yani 15 cüzünün 4. suresidir. Ve semiyetü suretu hac, sure, ya ey neseku diye başlayan, ikinci sure hac suresidir. Aynıyda suretu rabi'atu min en-nisf Bu da Kur'an'ın ikinci yarısının, yani 16 ve 30. cüzler arasının dördüncü surestir. Summe inna teala alal emre bi't-takva fi sureti Allah Teala burada takva emrini bu surede yani İsa suresinde şununla gerekçelendirdi بما, o şeyle ki yedülü ala marifetil mebde'i mebde'in bilgisini bilgisine delalet eden bir şeyle e, delin, e, gerekçelendirdi yani mebde nedir e, varoluşun varlığın başlangıcı e, yaratmanın başlangıcı nasıl oldu İk ne yaratıldı nasıl yaratıldı? bu konu ile ilgili bir bilgi vererek bunu gerekçelendirmiştir. Yani ilk defa defasızı şöyle şöyle merhallerden geçiren ve yaratan Rabbinize karşı sorumlu o davranın denilmiştir. Ve halde nefsin ki bu da mebdein bilgisi nedir? Allah Teala bütün yani insanları tek bir nefsten yaratmıştır. Muharrazay yedullahu ale kemali kudreti'l khaliqi ve kemali ilmihi ve kemali hikmetihi ve celalihi yaratıcının kudretinin kemalini, ilminin kemalini, hikmetinin muceli halinin işaret etmektedir. Peki Miraç suresinde böyle gerekçelendirmiş. her suresinde nasıl? Vallalen emra bi't takva fi surati'l İma Hicr suresinde de ya nesutta korab bakın ifadesinin ma'at yani ahiretin e, bilgisiyle gerekçelendirdi. Nedir o da ve kavluhu innezalzarets saati şeyun azim kıyametin zerreleri depremi muazzam bir şeydir dedi. Yani Misal suresinde medde bir e, işaret var haz suresinde ise na'da bir işaret var. Fe'ale sadr ha'tin iki suretin delalete ala ma'rifet ve ma'rifet Bu her iki surenin e, giriş cümlelerini mebda ve na'da delalet edecek şekilde kullandığı oluşturdu. Sunna qaddeme's surete dallate ala el-mebda ve surete dallate Mabde' delalet eden su sureyi yani Misa suresini değil, Ma'ada delalet eden sureden yani Hac Suresi'nden daha önce zikretti. Bu tahta buhsi اسرار كثيرة ve bu bahis altında pek çok sırlar vardır. Ve amel kaydı sani ikinci kayıt şudur. Ve bu enne hususaka kavvuhu halikan lana min nefsin Onun bizi tek bir nefsden yaratması yaratma hususiyeti bu aleyna atta'ata vel ihtiraze anil masiyeti bize ona itaat etmeyi ve günahlardan korunmayı vacip kılar. Yani onun bizi tek bir nefsden yaratmış olmaklığı bize ona itaat etmeyi ve günahlardan korunmayı yani Febe vucuhin. bunu da şu sebeplerle açıklayabiliriz diyor el birincisi en halka Cemiye eşkıl in insananın yetiinen insananın vahidi bütün insanların tek bir insandan yaratılmış olması en muhala Kemal kudratı kudretin Kemalini daha iyi gösterir. Tek bir insandan bu kadar insanın yaratılmış olması, o yaratıcının büyük daha iyi gösterir. Pek çok insandan yaratılmış olmak bir bir hayfi innehu şöyle ki kan al amru <gülüyor> bil tabiyyeti ve al khasiyyeti min al insan al wa'hide. şayet durum tamamen tabiata, doğaya bırakılmış olsaydı o zaman tek bir insandan yaratılan, meydana gelen insanın da ya da insanların da لَمْ يَكُنِ الْيَا اَشْيَاءَ مُتَشَاكِلَةً فِي الصِّفَةِ مُتَشَابِهَةً فِي الْخِلْقَةِ Eğer böyle olsaydı o tek bir insandan meydana gel böyle olsaydı derken yani iş sadece tabiat eliyle, doğa eliyle yapılmış olsaydı tamamen sebep-sonuç ilişkisi şeklinde olmuş olsaydı yani kaderi mutlak olan bir yaratıcının eli değmemiş olsaydı ne olurdu? Her şey birbirine benzerdi. Yani insanlar şekil itibarıyla ve sıfat itibarıyla, yaratılış itibarıyla, görüntü itibarıyla birbirlerine benzerdi. Felemara eyna fi nasi esmara hasana Halbuki diyor biz e, insanlar arasında beyazı da, siyaha da, işte kırmızıyı da, esmeri de, güzeli de çirkini de, uzunu da, kısayı da görünce bu ne olur bu durum? Delle zâlike ala enne mudabbirahâ ve kâliqahâ fâilun muhtârun. Biz insanları farklı farklı gördüğümüze göre bu şuna delalet eder. Onları yaratan, tedbir eden e, fâil-i muhtârdır. Yani dilediği gibi seçen, seçme hakkına sahip olan, dilediğini dilediği şekilde yaratma ve öldürme e, imkanına sahip olan bir kadir-i mutlak bu fail muhtar tarafından yaratıldığını gösterir. Neden? Çünkü bir takım farklılıklar var. Yani tek bir insandan yaratılmış olmasına rağmen aynı onların devamı gibi gelmiyor. Bir takım farklı özelliklere insanlar sahip oluyorlar. La tabiatu muessiratun Demek ki burada sadece e, muessir bir tabiat doğa yok. Vela illetun mucivetun Ne de zorunlu kullanan bir sebep ver dakika mutar diyor bu anlattığımız incelik dakika incelik bu size gösterdiğim ince man diyor alemin müde bir faili muhtar ve her şeye kadir olan faili muhtar yani dilediği her şeyi yapan yani kendi iradesiyle yapan herhangi bir icbar altında olmadan kendi iradesiyle kendi fiillerini yapan anlamında kadruna ala mümkünat her mümküne kadir olan her şeyi yapmaya muktedir olan ve bütün malumu bilen bir zat tarafının yaratıldığına delalet eder bu fe hine izen böyle olunca da ve ve onun bütün mükellefiyetlerine, tekliflerine, sorumlu kıldığı şeylere, emirlerine ve boyun eğmek gerekir fe kana ertibatul kavli böyle olunca da ittaku rabbakum sezulun icli halakakum min nefsin vahidetin sizi tek bir nefsden yaratmış ayetiyle olan irtibatı, firıyet elhusnun intizami son derece güzel ve muhtezan bir şekilde olmuştur. Fain <gülüyor> qila. Eğer delil varsa ki kıl ve sayhu an, ykun alxalku, ajmau min nefs wa'ahdeten, ma kethrethem wa czer tilken Nasıl olur da bütün halkın Burada اَنْ يَكُنَ الْخَلْكُ اَجْمَعُ kelimesi halkın sıfatıdır. Yani cemiyan demektir. Bütün insanlar nasıl olur da tek bir nefsten yaratılır? Fakat pek çok insan var ve nefs, küçücük bir nefs yani Hz. Adem'i düşünürsek nasıl oluyor da tek bir nefsten bu kadar milyarlarca insanlık ortaya çıkıyor diye, çıkmış oluyor diye sorarsan derim ki قُلْنَا قَبَّيَّنَ Allahu الْمُرَادَ بِذَارِكَ Allah Teala bundan muradının ne olduğunu beyan etmiştir. Nasıl? "İnne zawce Adama izâ hulıket min bâdihî" Çünkü Adem'in hanımı eğer onun bir cüzünden, Adem'in bir cüzünden yaratılmışsa, "fesmâh hasale halqu evlâdihi min nufsatehuma" sonra da onun evlatları onların evlatları yani e, Hz. Adem ve Havva'nın evlatları onların lütfelerinden meydana gelmişse ve bundan sonra da böyle devam edecekse böyle olunca bütün insanların Adem'e nispet edilmeleri caiz olmuştur. Yani e, biz Adem'den mi? Yani mesela ben ya da siz doğrudan Adem Havva'dan mı yaratıldık? Ayette hani sizi tek bir nefisten yaratan diyor ya. Dolayısıyla burada maksat nedir? Hani Adem ve Havva aleyhisselamdan aleyhim ve diğer çocukları onlardan da torunları vesaire meydana geldiler. Ve en sonunda işte bugün biz meydana geldik. Ama o zincirin ilk halkası onlar olması hasabiyle sanki doğrudan onlardan yaratılmış gibi ayette öyle bir ifade kullanıyor Bunu böyle anlamamız gerekir diyor. El meselatu rabiatu icma'a'l bin Arkadaşlar bunu unutmayın. Bakın icma' diyor. Müslümanlar icma' etmişlerdir ki Buradaki nefsi vahid eden maksat Adem aleyhisselam'dır. İlla ennemu ennetel vesfe ala lafzun nefsi. Fakat burada nefs kelimesi e, min nefsin vahidetin nefsin sıfatı olan vahide kelimesi müennes gelmiştir. Neden? Çünkü nefs semai müennesidir. Lafzan müennes olduğu için öyledir. Muna ziyruhu kavruhu taala katelte nefsan zekiyyeten bir gayrı nefs. Burada da bakın nefsin sıfatı olan zekiye kelimesi mühendis gelmiş çünkü nefs semayin mühendisir şimdi bu ayetlerle alakalı günümüzde yapılan epey tartışmalar var ilk e, yaratılan nedir Havva Adem'den mi yaratılmıştır yoksa yaratılış farklı mı gerçekleşmiştir sonra Adem'le Havva yaratıldı. Ondan sonrakilerin yaratılması nasıl olmuştur? Yani çocukları birbirleriyle en sesli ilişkiye mi girmişlerdir? Bununla ilgili yapılan pek çok tartışma var. İnşallah dersin sonunda onlara kısaca temas etmeye çalışacağım. Sesim geliyor, değil mi? Bugün çok şükür. Yani evden ders yapıyorum. Geçen derse bayağı sıkıntı olmuştu ama bugün pek sıkıntı yok. قَوْلُوا تَعَالَى وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ف۪يهِ مَسَائِلُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ifadesinde bazı meseleler var diyor. الْمَسَلَةُ الْعُولَى الْمُرَادُ مِنْ هَذَنْ زَوْجُهُ وَحَوَّعُ Burada zavç'ten maksat yani ondan eşini yarattı. O nefsten eşini yaratt ki eşten maksat Havva'dır ve <gülüyor> fi ki'l Havva mahlûkaten min Âdem kavlani annemizin Hazreti Âdem'den yaratılmış olması konusunda da iki görüş vardır. El <gülüyor> evvelu görüş ki ekseriyetin görüşüdür bu. <gülüyor> Allah Âdem'i yarattı zaman o bir uyku verdi. Sümme halaka Havva min Sonra da Havayı Adem aleyhisselamın sol kaburga kemiklerinden yarattı. Fırın meseyi kava raa ha ve mara Adem uyandırmca havayı gördüğü zaman onu ne kalbi bir miil ve onu sevdi. Ülfet meydana geldi. Niçin? Ne en ha kânet mahlukata min cüz min acizahi? Çünkü havâ kendisinden bir cüz idi. Yani kendi cüzünden bir şey Kendi parçasından Adem'in bir organından yaratılmış idi Vehteccü aleyhi Bikavlül <gülüyor> nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Bu görüşte olanlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Şu hadisiyle İhticac ettiler İnnel mar'ate hulikat min dara'in Eğvaca Muhakkab ki kadın Eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır فَاِنْ ذَهَبْتَ تَك۪يمُهَا كَسَرْتَهَا Eğer onu düzeltmeye çalışırsan kırarsın. وَاِنْ تَرَقْتَهَا وَف۪يهَا عِبَجٌ اِسْتَمْ تَعْتَ بِهَا Eğer onu olduğu gibi el olarak bırakırsan, düzeltmeye kalkışmazsan o zaman da ondan nasiplenmiş olursun, istifade etmiş olursun. Yani kadınların üzerine çok fazla gitmeyin. Çok fazla onları değiştirmeye kalkışmayın. Yoksa Onları kırmış olursunuz. Yani bu da sizin ve onun hayat konforunu ve huzurunu bozmuş, bitirmiş olur diyor Peygamberimiz ﷺ. Ver kabul İkinci görüş nedir? Birinci görüş: hava yaratılmıştır, Adem'den. İkinci görüş: Wuha vaktiyalı abi Müslim el İsfahaniyo. Bu da Ebu Müslim el-İsfahani'nin tercih ettiği görüştür Ebu Müslim el-İsfahani mutezili alimlerinden 4. asır. Bunun yazdığı bir tefsir var ama günümüze ulaşmamış. Bunun tefsirine Razi'nin tefsiri aracılığıyla bundan haberdar olmuş oluyoruz. Razi'nin tefsiri olmasaydı Ebu Müslim'den haberimiz olmayacaktı. Hakikaten cins kafa bir insan. Çok ilginç tuhaf yorumları var. Mesela bizim tarihimizde e, nesin verliğini mutlak olarak reddeden tek alim Ebu Muslum el Yani Kur'an'da nesli olamaz diyen tek alim e, o olmuş. Burada da e, bakın yukarıda ecma-i dediği dedi. Fahrettin razi Hemen hemen bütün Müslümanlar ittifak etmişler ki burada nefse maksat Adem'dir. Allah da onun bir yüzünden yaratılmıştır ama Ebu Nusr el bu konuda da yine şaz bir görüş söylüyor. Diyor ki: "Enne murade min kavlihi ve halaka minha zawjaha ay min cinsiha." Burada "o nefsen eşyiratte" demek ay min cinsin nefsi yani min cinsiha. o nefsin cinsinden bir şeyle yarattı. Yani Hava Adem'den yaratılmış olmuyor o zaman. Yani Adem meydan yaratılmış ise aynı şeyden hava da yaratılmış manasına geliyor. Bu vakia kabilihi Teala, Allahu Jalalakum min anfusikum azvajen. Şu söz gibidir, şu ayet gibidir diyor. Allah sizin nefslerinizden eşler yaratmıştır. Yani sizin kendi cinsinizden, kendi evinizden eşler yaratmıştır. Dolayısıyla min enfüsiküm demek mesela benim eşim benim nefsimden mi yaratıldı? Hayır. Yani buradaki enfüs kelimesi cinsler manasında. Sizin cinsinizden eşler yarattı. İnsan cinsi için e, kendi cinsinden eşler yarattı. Hayvanların kendi cinslerinden eşler yarattı. Ve ke kavlihi اِلْبَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولَمْ Allah onlara kendi cinslerinden, kendi türlerinden bir elçi gönderdi. Derken buradaki enfüs de yine e, cins anlamında. وَقَوْلِهِمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Size kendi içinizden bir peygamber, yani kendi nevinizden bir peygamber geldi manasında. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerde nefs kelimesi e, cins, nev, tır manasında kullanmış oluyor. Kalel Kadi vel kavlül evvelu akwa. Birinci görüş daha kuvvetlidir dedi. Kadi dediği eee Kaldi Abdulcebbar olsa gerek mutezili âlimlerinden. Vel kavlül evvelu akwa. Birincisi daha kuvvetlidir. Yani havanın ademden yaratılmış olması daha kuvvetlidir. Oradaki nefs-i vahideten maksad, maksadın Adam olması daha kuvvetlidir diyor. Niçin? Lekyasuh hakkı oluru, halakakumün vahidetin. Eğer böyle dersek, şayet halakakumün nefs-i vahidetin ayeti anlamlı olmuş olur diyor. Sizi tek bir nefsten yaratan Allah ifadesi anlamlı olmuş olur. Neden? İz davkarat havu makhluqaten ibtedaen. Çünkü hava Annemiz de Hz. Adem gibi müstakil olarak yaratılmış olsaydı yani Adem'in bir cüzünden yaratılmayıp Adem neyden yaratılmışsa o da ondan yaratılmış olsaydı, اِلَّكَانَ النَّاسُ مَخْلُوق۪ينَ مِنْ O zaman insanlar tek bir nefsen değil iki nefsen yaratılmış olurlardı. Ne min نَفْسِمْ وَاحِيِّتِ Tek bir nefsen değil وَيُمْكُنُوا en نُجَابَ عَنْهُ ama şimdi Razi diyor ki buna şöyle cevap verilebilir diyor. Yani Kadi'nin, Kadi, Kadi Abdülcebbar'ın bu e, itirazına şöyle cevap verilebilir diyor. Bi enme kelimete min niptidâil gâyeti. Burada min kelimesi, min nefsin vahidetin demek e, gayenin başlangıcı içindir. Yani nereden başlanıldığını ifade etmek içindir yaratılışın nereden başladığını ifade etmek içindir. فَلَمَّا كَانَبْ كِدَاءُ التَّخْلِيكُ وَالْإِجَادِ وَقَعَ بِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ şayet yaratılma var edilme Adem Aleyhisselam ile başlamışsa صَحَحَاً يُقَالَ خَرَكَكُمْ اُنْ نَفْسِ مُوَحْدَتِينَ O zaman sizi tek bir nefsten yaratan Allah ifadesi uygun olmuş olur. وَاَيْدَانُ <gülüyor> فلما ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب هنا الله تعالى من هزة آدم تبركتان يرات مشهوله صابت ولنجا كان قادرا أيضا على خلق حواء من التراب Havayı da topraktan yaratmış olması neden mümkün değildir diyor. Yani Adem'i topraktan yaratan Havva'yı to topraktan yaratmaya kadir değil mi? hava da topraktan yaratılmıştır diyor. وَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَزَالِكَ Durum böyle olunca فَاَيْنُّ فَاِدَتِنْ ف۪ي خَلْقِهَا مِنْ ضِلَعٍ مِنْ اَضْدَاعِ Öyleyse diyor Havanın Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmış olmasının faydası nedir? Manası nedir? Şimdi arkadaşlar başta söylediğimi hani Razi'nin bazı konularda görüşünün ne olduğunu tespit etmekte zor demiştim ya. Şimdi mesela bu konuda Razi'nin görüşü ne olmuş oldu net olarak anlayabildiniz mi? Yani kendi görüşünü net olarak ifade etti mi sizce? Mesela Razi'ye gö Razi göre Havva Adem'den mi yaratılmıştır? Yoksa Havva ile Adem ikisi de aynı bir özden mi? Yani ikisi dair aynı topraktan mı yaratılmıştır? Yani bakın bir netlik yok değil mi? İlk başta sanki birinci görüşü daha planı çıkardı, çıkardığı, ecmal Müslüman dedi, Müslümanlar ecma etmiştir dedi. Ama en son şu yaptığı hizalara bakın bundan da şahsen ben Razi'nin Kadı Abdülcebbah'a itiraz ettiğini görüyorum ve Ebu Müslim ve İsfahani'ye katıldığını anlıyorum. Yani Adem neyden yaratılmışsa da ondan yaratılmıştır gibi sanki bir mana ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla Razi'nin tefsiri dağınık bir tefsir, anlatılmaz mı? Yani çok kıymetli bir tefsir. Razi gerçekten dahi bir adam. Yani ben bir ayetin tefsirini yapacaksam, bir ayet hakkında konuşacaksam mutlaka Razi'nin tefsirini okumaya çalışırım. Ve sevdiğim de bir tefsir ama dânik bir tefsir yani hakikaten Razi'nin o konuda hangi kanaatte olduğunu çoğu zaman kestiremiyorsunuz. dağınık bir şekilde görüşleri verip Geçiyor. çoğu zaman tercih yapmıyor. Mesela taberi böyle değil. Taberi önemli bir ihtilaf varsa meselelerde o ihtilafları sıralıyor. En sonunda da diyor ki bana göre bu verdiğim görüşler içerisinde en doğrusu şudur. Sebepleri de şunlar şunlardır. Diyor. Yani taberinin tefsiri o manada dağınık bir tefsir değil. Ama razenin tefsiri biraz dağınık bir tefsirdir. Şimdi bu meseleye tekrar geleceğim yani ilk yaratılan kimdir o konudaki tartışmaya temas edeceğiz Dersin sonunda metni bitirelim. El mesela 3 saniye 2. mesele. Kaleb bin Abbas'ın İbn Abbas'deki inme ki Adam'ın bir adı var ismi. Şimdi Ademe neden Adem ismi verildi Havvaya neden Havva denildi ona çıkıyor. Adam Adem denilmesinin sebebi nedir? Çünkü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu Kulliha ahmeriha ve esvediha ve tayyibiha ve habifiha. Çünkü Allah Teala alemi yeryüzünden. edimini arısı demek yeryüzünden yani. Topraktan yarattı. Tamamından yarattı. Kırmızısından, siyahından, temizinden, kötüsünden. Tamam mı? Yani tek bir çeşit topraktan yaratmadı. Çok çeşit topraklardan aldı böyle karmaşık bir şeyden yarattı. Hani mutfetin emşarç diye geçiyor ya bir ayette de insan olduğu için. Yani karışık bir mutfeden yarattık. Kompleks bir varlığı var. Hakikaten genetik özellikleri itibariyle bir kısmı anasına çekiyor, bir kısmı babasına, bir kısmı amcasına, bir kısmı havasına vesaire Karışık bir e, özelliğe sahip insan. Hz. Adem de diyor tek bir topraktan değil, farklı özelliklere sahip topraklardan yaratıldı. Ve bundan dolayı فَلِذَارِكَ كَانَ فِي el الْأَحْمَرُونَ ve esvedu ve ve khabisu bundan dolayıdır ki onun evlatları içerisinde kırmızısı da oldu, siyahı da oldu, temizi de oldu. eee de oldu. Ne dediniz? Ahmaru harekesi neden ötürü hocam? Kaanen fi waladihi al-ahmaru al-ahmaru kanen'nin ismidir. Kanen'nin haberidir. Kaenen fi waladihi'dir. Kaenendir. Yani haberi takaddüm etmiş zarf olarak. Kaan al-ahmaru ve'l-aswadu vet fi inma kadın da hava ismiyle tesmiye olunduğu içinli enha hulikat min rid'in min adla'i Adama. Çünkü o Adem'in ve kemiklerinden yaratıldı. Fakat mahluqa tanin şeyin hayin böylece o canlı bir şeyden yaratılmış. Havva hay kelimesinden geliyor, Canlı bir şeyden yaratıldığı için felecara ma sunniyet bir havva dolayısıyla Havva diye isimlendirilmiştir. Cidde var ya arkadaşlar Suudi Arabistan'daki Cidde <gülüyor> nereden geliyor Cidde kelimesi? Arabistan'da Cidde şehri var ya nereden geliyor? Cidde diye bir şehir var Suud Arabistan'da. Yani neden Cidde denilmiş o şehre? O Cidde arkadaşlar Cedde'den geliyor. Cedde, mine demek ya Cedde. Hava anamızın Cidde'de metfun olduğu düşünülüyor. Orada metfun olduğu düşünüldüğünden dolayı mine demektir yani aslında C cidde mine ceddeden gibi olur. o şehrin adı mine'dir yani mine şehri bu fihime sâil qavuhu te'ala ve vesse minhima ricalen ve ayet-i devam devamında ki işte o tek bir nefsten yarattığı eşini sonra da o ikisinden pek çok kadın ve erkek yaydı üretti ve فيه مسائل. Bu ayetle ilgili de bazı üzerinde durmamız gereken meseleler var diyor Razı. El meselatu'l ula birincisi şuki kal'l vahidi yu. Esmen min huna ne demekmiş? Yuridu ferraka ve neşara ferraka ayr den neşara. Yaydı. Kalemü'l muzefferi el bes ve tefriku demek yani nak eşyayı ayırmak demektir diyor. Yani kadınları ve erkekleri ayırdı birbirinden demek o zaman. yukalu bessel khayra fil gharati ve bessel sayyadu kilabahı. Şöyle denilir Arapçada. Atları mağarada birbirinden ayırdı ya da avcı affedersiniz köpekleri ayırdı. Besse yani fırkama nasınlar oldu. Ve Allah Allah'ı külkala, ardi Allah Teala insanları yarattı ve onları yer ayırdı, dağıttı yani. Dahilki yerlere, değişik yerlere göndererek onları dağıttı. Bu abeset türü büsuta izne teha olacak arkadaşlar. İzne şartuha diyor ya. Bunun doğrusu bu yanlış olmuş. İzne şart teha olacak. Yani böyle kullanılır. Lugattan bir kelimenin izahı yapılırken, yani ''Beseftül busuta'' denir. Halıları yaydım. İzâne şartehe. Yay yaydığın zaman, halıları yaydığın zaman ''Beseftül busuta'' dersin, e derim diyor. <gülüyor> ''Kalallahu te'ala Vâşi'e suresine ''Ve Yani orada yayılmış halılar vardır demektir. Kâle'l-ferrâhu-l-zeccâcu ve ba'du'l-arabî yekûlû ebessallâhu-l-khalqâ Bazı Araplar da ebessallâhu-l-khalqâdî ebessâ ifal babından kullanıyorlar demişler. ferrâhu ve zeccâç bunlarda önemli dil ve tefsir alimleri. Evet, metnimiz bitti arkadaşlar. Şimdi, ilk yaratılan insan Kur'an-ı Kerim'e göre kimdir? Ve Hz. Hz. Adem ve Havva'nın çocuklarının çoğalması nasıl olmuş? Yani ilk yaratılan insanlar Adem ve Havva ise değil mi? onların çocukları oldu. Bunlar nasıl evlendiler? Bu konu üzerinde durmaya çalışalım. <gülüyor> Birincisi şu. Yani ilk yaratılan insan Kur'an-ı Kerim'e göre kimdir? Birinci soru olarak bunu soralım. Adem ilk kere insan mıdır? Ben bu konu hakkında hiçbir soru işaretinin olmaması gerektiğini düşünüyorum yani Kur'an açısından. Zira ayetler siyah-sibah itibariyle değerlendirildiğinde ve Kur'an'ın indiği dönemin bilgisi, algısı hakkında bize önemli fikirler veren ve Kur'an'ın tabii ki tefsiri mahiyetinde olan sahih hadislere baktığımız zaman da bu mesele çok açıktır. Veda hutbelerine bakalım. Kullukum min Adem'e ve Adem'u Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır diyor peygamberimiz Aleyhisselam. Sahabilerden bu konuda yapılan makillere baktığımız zaman ilk insanın Hazreti Adem olduğu konusunda hiçbir ihtilaf, hiçbir farklı görüş görmüyoruz. Yani ilk nesillere göre ilk insanın Adem olduğu konusunda hiçbir şüphe, hiçbir ihtilafa şahit olmuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ilk insan Adem'dir ya da Allah'ın ilk yarattığı insan Adem'dir şeklinde bir ayet kelime kerime yok. Ancak insanın yaratılış öyküsünden bahseden ayetlerde mesela Bakara suresindeki اَوْ اِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا۪يكَةِ اِنِّي جَاِلٍ فِي الْاَرْضِ halife ayetine baktığımız zaman Allah Teala yeryüzünde halife yaratacağım diyor ya oradaki halife insandır. Hemen onun akabinde Adem'den bahsediyor. Yani demek ki o ilk yaratılan halife Hazreti Adem'dir yani. Adem'dir. Adem'e secde edilmesinden bahsediyor. Bunlardan olmadığımız ilk yaratılan insan Adem'dir. Ha şöyle bir soru ve tartışma daha var. İlk yaratılan hangi Adem? Yani Adem var da hangi Adem? Yani e, Bizim atamız bu Adem olabilir de Bundan önce başka alemler olmuş olamaz mı? Mesela Cafer-i Sadık ve Muhyiddin İbn Arabi'den nakledilen bir görüş var. Bazılarının e, sığındığı dile getirdiği bir görüştür. O da nedir? E, Cafer-i Sadık'a sormuşlar Adem hakkında bilgi verir misiniz? Diye. O da demiş ki hangi Adem? Yani bizim atamız olan Adem mi yoksa bizden önceki insanların ataları olan Ademler mi? Yani bir tane Adem yok, pek çok Adem var, diyor. Şimdi, bu konuda arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir bilgi yok. Yani, bizim atamız olan Adem'den önce, başka insanlar varmış da onların atası Ademler olabilirmiş diyebileceğimiz hiçbir bilgi kırıntısı dahi yok. Hiçbir işaret yok. Ama ya, tabi Yani bunu söyleyememiz için gaybi bir meseledir bu. Metafizik bir konudur. Mutlaka vahye ustane doğan bir bilgiye ihtiyacımız var. Ya bir Kur'an ayeti ve sahih bir hadis olmalı ki bu konuda bize kaynaklık etsin, ışık olsun. Dolayısıyla bu konuda hiçbir ayet ya da sahih bir hadis yoktur. Bundan dolayı da bu konu hakkında herhangi bir yorum yapma hakkına sahip değiliz. Yani Kur'an-ı Kerim bu tür yorumları رَجْمَنْ بِلْغَيْبِ Galbataş atmak olarak yorumluyor. Ya da اَشَهِدُوا e diyor. Yani onlar e, insanların yaratılışına ya da göklerin yerlerin yaratılışına şahit mi oldular? Nereden biliyorlar? Nereden bilebiliriz ki? Yani Hz. Adem'den önce daha doğrusu bizden önce başka varlıklar vardı. Onların da bir atası var. Onu bilemeyiz. Yani bu kadar çok insan vardı. Bunlar nereye gitti? Yani bir sürü tartışmalar olabilir. Hani bunların işte ee, fosilleri nerede ölmüşlerse e, nerede o canlılar vesaire. Ha, belki bazıları diyebilir ki bir aradan yüz binlerce sene geçti İşte bu e, petrol dediğimiz şey canlıların e, üzerinden on binlerce sene geçtikten sonra işte katılaşmış sıvılaşmış hali vesaire. neyse başkalaşmış hali <gülüyor> Yani bu tür tartışmalar boş tartışmalardır. Sadece birer spekülasyon üretmekten başka hiçbir değeri olamaz. Yani ben şu aklımla benden önce yani insanlardan önce başka insanlar var mıydı? Dolayısıyla onların da başka ataları ademleri var mıydı? Bunu bilemem yani. Bu felsefe olur, din olmaz. Kendi kafana göre bir takım izahları yapabilirsin ama ne Kur'an'da ne de sahih sünnette bu konuda hiçbir bilgi yoktur. Dolayısıyla bu konuyu kurcalamanın da bir manası yoktur. Çünkü bir sonuca varmamız mümkün değil. Evet, melekler kan dökecek birini yaratıyorsun dedikleri için böyle bir görüş var. Şimdi onu da izah edeyim. Melekler orada ne diyorlar? Kan dökecek birini yaratacaksın. Orada ifsad edecek, fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın? Yani kan dökecek birini mi, fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın ifadesinden, meleklerin daha önceden işte insan benzer insan olgunu gördükleri ya tekrar bunları mı yaratacaksın dedikleri, bunu anladıkları bazıları tarafından ifade ediliyorsa da. Bu sadece yine dediğim gibi bir spekülasyondur, bir yorumdur. Yani pekala yani melekler haşunu söylememiz lazım. O ayetlerin devamında melekler diyorlar ki: Ey "Subhaneke la ilme illa ma allimtena. Yani senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yok. Dolayısıyla meleklere daha önceden o yaratılan insanın kan dökebileceğine ve fesat çıkarabileceğine dair bir bilginin öğretilmiş olması gerekir. Bir bilginin verilmiş olması gerekir. Bunu görmüş olmaları gerekir, doğru. Ama bu o insan daha önceden yaratılmış olduğu kesin olarak böyle bir sonuca varmamızı gerektirmez. Daha önceden mesela cinlerin de var olduğunu biliyoruz. Kendimiz cin deniliyor iblis için. Belki onlardan hareketle bunu yapmış, söylemiş olabilirler. Ya da hayvanların var olduğunu biliyoruz. Mesela daha önceden yani insandan önce diğer canlı türlerinin Dolayısıyla bunlar arasındaki kavgaların, e, benzerinin insanlar arasında da e, çıkabileceğini düşünmüş olabilirler. Dolayısıyla net bir şey söylememiz mümkün değildir bu konuda. Çok fazla kurcalamanların e, bir e, manası yok diye düşünüyorum. Yani bir spekülasyon üretiriz oradan sadece o da ''İnnet zanne la yuhni binel hakkı şeyya'' ''Zannen öte gitmez böyle, böyle bir Zamda ilim namına hiçbir şey ifade etmez ama ne kadar tuhaftır, gariptir ki bazı ilahi profesörlerine bu soru sorulduğunda e, hani Adem'den önce başka Ademler var mıydı? Kesin diyor, kesin. Orası kesin yani Hazreti Adem'den önce mutlaka Ademler vardı, insanlar vardı. Yani insanın bu tür izahları yapması için biraz e, yani haddini aşması gerekiyor, kendisini farklı bir e, konumda görmesi gerekiyor. Yani biz bir e, insan aklıyla bu işlerin içinden çıkmaya e, muktedir değiliz. Yaptığınız sadece bir yorum. Yani diyebilirsin ki ben bu ayetten bunu anlıyorum. Anam ne? Ona bir şey, bir şey diyemem. Yani diyebilirsin ki mesela gerekler eğer daha önceden insan olmasaydı e, böyle bir yorum yapmamış, yapmaları düşünülemezdi belki diyebilirsin. Ama bu da benim yorumumdur demek kaydı şartıyla. Bunu anlayabilirim ama çok kesin ifadelerle bu konuda bir hükme varmak pek doğru bir tutum olmasa gerek diye düşünüyorum. İkincisi Hz. Adem ve Havva neyden yaratıldı meselesi? İttekû rabbekum ellezî khalakakum nefsin vahidetin Oradaki nefsi vahide nedir? Şimdi arkadaşlar Son dönemlerde Yine bizim Türkiye'deki ortamı Özgü bir tartışma bu yani mesela Arap ülkelerinde falan diğer İslam ülkelerinde böyle bir tartışmayı çok fazla görmüyoruz ama Bizim ülkemizde kendi nevri şahsına minhasır bir ilahiyatçı tipi Çıktı yani kısmen Kur'ancı Diyebileceğimiz kısmen işte selefilikten etkilenmiş diyebileceğimiz kısmen mutezileden etkilenmiş diyebileceğimiz yani Kurancılık, Selefilik, Mutezililik karışımı olan Yani belki ne o Selefilik diyebileceğimiz, ne o Mutezilik diyebileceğimiz Ne o, o Kurancı diyebileceğimiz ama aslında ne o ne o ne o olan yani e, Neyudü, ne belli Neyudü, ifadesi var ya onu da kullanabiliriz belki Yani kendi nevi şahsına bir hasır bir, bir ilahiyatçı e, portresi çıktı bazı hocalarımız için tabi yani bunu da çok genelde olmak lazım şimdi Şöyle bir yanlışlık da yapılıyor. Piyasada tanıdığınız e, medyada meşhur olan hocaların e, sayısı ilahiyat fakültelerinde çok fazla değil. Yani otur görüşlerde olan insanların sayıları çok fazla değil. O insanların çok tanınır olmalarının sebebi de zaten farklı görüşler ileri sürmeleri. Yani halif-teograf diye bir söz vardır Arapçada. Yani muhalefet etki tanınasın. Muharefet ettiğiniz zaman tanınırsınız. Yani farklı görüşler, aykırı görüşler söylediğiniz zaman dikkat çekici, ilgi çekici olur. Tartışmalara sebebiyet olur vesaire. O zaman da gündem olmuş olursunuz vesaire. Şimdi <gülüyor> bu hocalarımız belki sayıları 10'u bile geçmiyorlar ama diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerime göre hava Adem'den yaratılmamıştır. İkisi de ayrı ayrı yaratılmıştır tek bir ozdan yaratılmışlardır. Bir bunu söylüyorlar, bir de şöyle bir görüş daha yeni duydum. Yani Kur'an'a göre tek bir Adem yok, yani yaratılan bir Adem yok, Ademler var. İşte Ademler var yani, hmm. tek bir Adem yok. Araf suresinde geçiyor ya, Kharak melekum, sınma şunu adam. Yani biz sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra Adem e secde edin dedik. Yani siz ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla çoğu çoğul olmuş olur. Şimdi bu kadar çok görüşten bahsettik. Onların her birine ayrı ayrı cevap vermek lazım. Mesela önce şuna cevap vereyim. Halaknâküm sümlasavvârnâküm yani sizi yarattık sonra sizi tasvir ettik ifadesinden ilk yaratılanların birden fazla insan olduğu sonucunu çıkartamayız sadece bu ayetten hareketle. Yani Kur'an-ı Kerim'de benzer yerle bu Arapçada bir Üstub özelliğidir Yani tek bir insana hitap ederken de e, Çoğul ifadeleri kullanılabilir Tek bir insanla ilgili bir şey söylenirken de e, Çoğul ifadeler kullanılabilir Mesela Kehf suresinde O bahçe sahipleri kıssası öyküsü var ya Orada Kıssa değil de mesel O kıssa ile arasında fark var Bunları ki eder mi? Saptı mı? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O Şimdi mesela orada seni topraktan yaratan derken doğrudan karşısındaki kişinin topraktan yaratıldığını mı söylüyor? Hayır, ilk yaratılış itibariyle topraktan yaratıldığını söylüyor. Dolayısıyla yani ilk insan topraktan sonra diğer insanlar mutfeden yaratılmış oluyor ama yani bir insanla ilgili durumu da karşısındaki muhatabına ifade edebiliyor yani bu Arapçadaki bir hususiyet Yahudi ilgili ayetler vesaire, onlarda da bu istisbu görebiliyoruz. Dolayısıyla o tür ayetlere bakarak ilk yaratılan tek bir Adam değil bir pek çok Adamdır. Dolayısıyla dünyanın çeşitli yerlerinde Adamlar yaratılmıştır eee çıkartmamızı gerektirecek netlikte ayetler kesinlikle yok. İbne Mesraî <gülüyor> ise "عند الله كماثل آدم خلقهم من تراب ثم قال له كن فيكون." İsa'nın yaratılışı Adem'in yaratılışı gibidir. Adem'e Allah Adem'i Allah topraktan yarattı sonra ona ol dedi oldu. Yani hep eee müfred lafızlar kullanılıyor. Şimdi Adem'ler yaratıldı diyenlerin e, en önemli çıkış noktaları şu, e, bu hocaların. Eğer tek bir Adem yaratıldı dersek, o zaman Adem'in çocukları nasıl olacak? Yani aralarında ensiz ilişki mi kurmuş olacaklar? Böyle bir problemden sıyrılmak için diyorlar ki bir Adem yoktu, pek çok Adem vardı. Sonra da işte ademle ve Havva'nın çocukları kendi aralarında. Yani ayrı ayrı Ademler var. Onların Havva'ları var. Ensesli ilişki olmamıştır. Yani bunlar da yine ciddi manada deliyle muhtaç olan şeyler. Bunu söyletebilecek hiçbir delaleti katı olan bir nas yok. Sadece işte Man'ın kuyruğundan, Min'in çanağından bir takım ucuyla yorumlar çıkartarak kendi akli şehvetlerini diyeyim, tatmin etmeye yoluna gidebilirler belki ama dediğim gibi asla ve asla la yusmu ve olmaktan bir şey olamaz yani hiçbir sadre şifa bilgi olamaz şimdi <gülüyor> bu enses ilişki meselesine gelelim arkadaşlar şimdi şöyle düşünün yani bu meseleyi iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir, bizim şeriatımızda bu yok, tamam. Ve muhtemeldir ki ta Hazreti kadar, çünkü bizim şeriatımızın temeli Hazreti Nuh, şerârekun eddînî mâ vassâbihî ayetinden anladığımıza göre özellikle Hazreti Nuh'tan sonra şeriatlarda bir değişim olmuş ve bizim şeriatımızın temeli Hazreti Nuh'un şeriatı, yani biz Hazreti Adem'in şeriatı üzerine değiliz bugün. Yani Hz. Adem ile Hz. Müh arasındaki e, şeriatlarda bir farklılık olduğu anlaşılıyor. Hazreti Müh ile birlikte e, yeni kuralların çok esaslı kuralların geldiği anlaşılıyor. Daha önceki dönemlerde böyle bir şey olmuş olabilir. Hz. Adem'in çocukları itibariyle böyle bir şeyin olmasını ben hiç yadırgamıyorum. Neden yadırgamıyorum onu söyleyeyim. Şimdi düşünün bir adam yaratıldı sonra Havva yaratıldı bunlar evlendiler çocukları oldu şimdi arkadaşlar bir şeyin zıttı olmadan e, o şey ortaya çıkmaz yani bir şey zıttıyla bilinir şimdi adam ve Havva'nın diyelim ki 10 tane erkek çocuğu var 10 tane kız çocuğu var bu ne demektir yeryüzündeki insanların hepsi birbiriyle kardeş demektir yani insanların kardeş nedir? Kardeş olmak nedir? Ve kardeş olmamak nedir? Bunu ayrı verebilmeleri için birbirleriyle kardeş olmayan insanların olması lazım. Adem havai'yi bir tarafı bırakarak soruyorum. Anneleri babaları olun çünkü. Yani hepsi zaten birbirleriyle kardeş. Böyle olunca da hani kardeşlik ıııııı ee, su bizim bugün anladığımız gibi değil. Bu yarısında 5 milyar insan var. Benim sadece 5 tane kardeşim var diyelim. Yani anlatabiliyor muyum? Kardeşlik mefhumunun anlaşılabilmesi için kardeş olmayan insanların da olması gerekiyordu. Halbuki onlar hepsi birbirinin kardeşiydiler. Dolayısıyla bu durum da asla yadırganacak bir şey değildir. Kur'an'da bu konuda bir serahat yoktur. Bazı hadislerde geçiyor aynı batıda olmamak şartıyla kardeşler birbirleriyle evleniyorlardı diye ve e, bunu da şahsen ben e, kesinlikle yadırgamıyorum yani o dönem itibariyle ilk yaratılan insanlar bunlar yani dolayısıyla e, o dönemin e, anlayışı o insanların kültürü, fukuku kardeşlik meselelerine bakışı itibarıyla asla problemli bir konu olacağını zannetmiyorum. Gelelim son olarak Adem ve Havva neyden yaratıldı? Adem neyden yaratıldı? Havva neyden yaratıldı? Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğimiz hocalarımız yine hemen hemen hepsi diyorlar ki Adem ve Havva müstakil olarak ayrı bir özden yaratıldı. Asla hava Adem'den yaratılmadı. Bu görüşün temel sebebi de son dönemlerde meydana gelen feminist yaklaşımlardır. Kadını ön plana çıkaran, işte kadınlara saygılı olmalıyız, vesaire. kadın hakları ile ilgili gelişmeler, bu tür söylemlerden hareketle bazı ilahiyat hocalarımız, bir aşağılık kompleksine kapılarak Hz. Havva'nın Hz. Adem'den yaratılmış olmasını kadın için bir zül olarak herhalde görüyorlar ki Havva'nın Adem'den yaratılmadığını ispat etmek için 50 tane takla atıyorlar. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e göre bakın mentalitelerinin problemli olduklarını göstermeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Adem'in neyden yaratıldığını biliyor muyuz? Kesin olarak. Şimdi mesela Diyanet Tefsiri nasıl Kur'an yolu tefsiri? Misal suresinin birinci ayetine bakın. Orada diyor ki Hz. Adem ve Allah'ın ikisi de ayrı ayrı bilemediğimiz bir özden yaratılmışlar. Bilemediğimiz bir öz. Yani koskoca Diyanet Tefsiri Dört tane profesör hocamız, Türkiye'nin yani en saygın kabul edilen ilahiyatçıları, bilemediğimiz bir özden yaratılmışlardır diyebilmişler. Yani gerçekten çok. Hadi Hz. Avya'yı belki bir şey diyemem ama Hz. Adem'in topraktan yaratıldığı ayan beyan açık ortada ya. اِنَّ mesela mesela اِنْدَ اللّٰهِ كَسَلَا اَدَمَ خَرَقَهُ مُنْ تُرَابِ Turab ya. Turabın ne olduğunu Artık hani mahiyetini bilemediğimiz bile özleyebilir miyiz? Türab işte toprak diyor. Topraktan yaratıldı. Hazreti Adem. Peki Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı kesin mi Kur'an'a göre? Kesin. O zaman ayeti okuyalım tekrar. Misal suresinde. Ya eyvah nasi ey itteku rabbekum Rabbinizden korkum <Gülüyor> ellezi halatakum Oyak ki sizi yarattı min nefsin vahidetim tek bir nefsen şimdi şimdi Bizim anlayışımıza göre tek bir nefis e, Hazreti Ademdir. Adem topraktan yaratılmıştır. O kalakamini Hazirc'e ve o tek bir nefisten yani Adem'den de Kur'an detaylarını vermiyor nasıl olduğunu ama bazı alıntılar görüyoruz bunu. E, i̇şte kaburga kendindendir diye Hazreti Adem ben Hazreti yaratmış ve onlardan da çocuklar meydana getirmiş. Onunca gibi. Anlarsak şimdi nefsin mahiyetini nefs'e nasıl maner veriyorlar? Mahiyetini bilemediğimiz bir öz. Bakın diğer tefsirine ve bu görüşte olan hocalara manerine işte eserleri varsa onlara bir bakın diyorlar ki mahiyetini bilemediğimiz bir öz. Peki nefs kelimesi burada mahiyetini bilemediğimiz bir öz ise bir nefsin mahiyetin mahiyetini bilemediğimiz bir özden yaratılmış. Adem. Ve خلق منها زوجها. Ve Adem'in ve خلق منها yani o minen nefsi o mahiyetini bilemediğimizi özden de ne yaratılmış eşi yaratılmış. Şimdi bir şeyin eşi yine onun aynı cinsinden olur değil mi? Mesela toprağın eşi ne olur? Cevaplayın. Toprağın eşi ne olur? Eğer oradaki nefs mesela topraksa Allah adamı topraktan yaratmışsa, eşini de yine o top, ondan yaratmışsa, toprağın eşi ne olur? Yine eş olur. Değil mi yani? E, affedersiniz. Toprak olur. Toprağın eşi toprak olur. Yine, yine eşi inek olur. Kedinin eşi kedi olur. Efendim, bakırın eşi bakır olur. Yine kendi cinsinden olur. Peki, oradaki nefs Mahiyetini bilemediğimiz bir öz ise ve Adem'in mahiyetini bilemediğimiz bir özden yaratıldığını ifade ediyor. Ondan sonraki ifade de Havva'a memnun o mahiyetini bilemediğimiz bir özden yaratıldığını ifade ediyorsa ortada daha insan yok ki. Mahiyetini bilemediğimiz bir öz var ve mahiyetini bilemediğimiz o özden yaratılmış bir eşi var. Yine mahiyetini bilemediğimiz iki tane öz var. Ama ayetinde onunla diyor ki bunlardan erkekler ve kadınlar yarattı. Şimdi nasıl oluyor yani? Mahiyetini bilemediğimiz o olsa toprak diyelim. Öbürü de toprak. İki tane toprak var ortada. Oradan da insanlar, erkekler, kadınlar. Onların birleşmesinden erkekler, kadınlar çıkıyor. Anlatılıyor muyum? Yani e, hiç e, mantıklı, tutarlı olmayan e, bir e, yorum, inzah tarzına girişmiş oluyorlar. Neden? Bu kadar kendilerini zorluyorlar anlamakta ben açıkçası zorlanıyorum. Bir de yani internetteki kayıtlara falan bakıldığı zaman kendilerine sorulduğunda yani karşı tara taraflı alay ederek, dalga geçerek, e anayetsizlikle suçlayarak işte insanları, e Adem'in çocukları ensest ilişkiye mecbur kaldılar diye yanlış yönlendirmekte falan yorumlayarak ya da işte yata dayanarak Havva Adem'den yaratılmıştır dediklerini filan söylüyorlar ama yani Kur'an'a göre tablo çok nettir, kesindir. Ee, onun dışındaki izahlar tamamen e, kişinin e, kendi kuruntularından, zanlarından ibarettir. Ve Havva Anamızın, Validemizin Hz. Adem'den yaratılmış olması bir kadın için asla zül olamaz Niye? Ondan sonraki bütün insanlar da bir kadından yaratıldılar. Yani hepimiz bir kadından yaratıldık. Hepimiz bir kadının rahminde dokuz ay yaşadık, karminde dokuz ay kaldık. Bu bizim için bir zulm yani? Nasıl ki benim için bir kadından yaratılmak, adamdan yaratılmak bir zulm olamaz ise Hazreti Allah'ın da adamdan yaratılmış olması, kadınları rahatsız edecek? bir aşağılanma vesilesi, bir zül olamaz. Bilakis kadın erkek arasındaki o ilişkinin, muhabbetin ne kadar köklü olduğunu aslında bizim birbirimizden yaratıldığımızı, birbirimize bu kadar yakın olduğumuzu, birbirimizden ayrı olmadığımızı, birbirimizden karşı olduğumuzu ifade eden son derecede anlamlı, manidar, güzel bir e, anlatım tarzıdır, izah tarzıdır, bilgidir. Dolayısıyla e, bu, bu konuda yani benim gördüğüm kadarıyla Kur'an'ın e, verdiği bilgiler gayet nettir. 3-5 kişinin farklı şeyler söylemesi hiçbir şey ifade etmez. İnne zanne la yugni minel hakkı şey'a. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Adem'in topraktan yaratıldığı nettir. Eğer topraktan yaratıldığı net ise orada Hz. Hava'nın Hz. Aden'in kendisinden yaratıldığını ifade eder. Ee, onların, onların çocukları nasıl üremişler? O konuda bir sıraat yok. Dediğim gibi o dönemde herkes birbirinin kardeş olduğu için kardeşlik nedir? Kardeş olmamak nedir? Böyle bir mefhum da olamayacağından dolayı e, bugünkü gibi değerlendirmemek lazım. Onun için o tür bir e, birikteliği de e, yadırıyorum. Bir de e, Kur'an'a göre bir Adem mi vardı? Birçok Adem mi vardı? Adem'le ilgili geçen ifadeler hep müfrettir. Tek bir Adem yaratılmıştır. Adem'den önce başka insanlar var mıydı? O konuda bir sarahat yoktur. Sadece yorumdan öte geçmez. Olabilir de olmayabilir de. Yani Kur'an'a göre Ademler öldü başka insanlar, insana benzer varlıklar yoktur diyemeyiz. Yani insana benzer varlıklar, o meleklerin itirazlarından o varlıkların olduğu anlaşılıyor. Ama onlar bizim gibi insan mıydı, yoksa orada kastedilen cinler midir ya da hayvanlar mıdır? Allahu Alem. Fakat insanlar önce başka varlıkların yaratıldığını kesin olarak anlıyoruz. Yani şunu kesin olarak biliyoruz ki, insanlar önce zaman vardı. İnsan suresinin birinci ayeti: Hel eta alin insanhiinumun Daha insan oldu yaratılmadan önce değil dediğimiz zaman dediğimiz şey vardı. Başka varlıklar da yer yüzü, gök yüzü, gök cisimleri vesaire. Bütün bunların hepsi milyonlarca sene içerisinde yaratılmış Allah teala bu dünyayı insan hazırlamış önüne koymuşsunmuş. Dolayısı bizden de başka varlıklar vardı. Ama bunlar bize benziyor muydu? Bizim gibi akıl sahibi, ruh sahibi, varlık, akıl sahibi varlıklar mıydı, e, mükellefler miydi bunları bilemeyiz. Bunlar e, ancak perde kalktıktan sonra yani belki öbür tarafa gittikten sonra öğrenebileceğimiz bilgilerdir. Onun dışında burada bu konuda söyleyeceğimiz her şey gaybı taşlamaktan öte hiçbir bilgi ifade etmez. Boşuna da kendimizi yormaya gerek yok diyelim. Ee, soracağınız soru var mı? Kaburga kemiğinden yaratılma olayını kabul ediyor muyuz? Bu hadislerde geçer arkadaşlar. Ee, mütevatir bir haber, haber olmadığı için, yani sahi kaynaklarda geçiyor ama bu bir iman konusu değildir, kabul etmek zorunda değiliz. Üzletmek için elimize bir imkanları olmadığı gibi kabul etme mecburiyetimiz yoktur ama sahih bir hadiste yani yoktur derken reddedersek e, iman dairesinin dışına çıkmış olmayız fakat sahih hadislerde bu geçiyor Dolayısıyla bunun mahiyetini bilemeyiz böyle bir anlatım var doğrusunu Allah bilir demek lazım bana hiç de böyle bir aykırı e, kabullenilmesi zor bir şeymiş gibi de gelmiyor neden yaratılmamış olsun yani Kaburga kemiğinden ya da vücudunun herhangi bir parçasından bir e, parça alınarak ondan yaratılmış olmasına hiçbir e, mahsur e, göremiyorum. Ama say hadislerde geçen bir ifadedir. Kabul etmemek insanın iman dairesinin dışına çıkarmaz. Yani mütevatir hadisi, e, mütevazi olmayan bir hadisinde de insanın iman dairesinin dışına çıkarmaz ama fasık yapar denir, derler. Evet, yani sayı bir hadis var bu konuda, ben mesela bunu kabul ediyorum yani ve bu konuda sayı bir hadis, senede sahil bir hadis olduğu için de kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Akli açıdan da hiçbir sıkıntı, hiçbir mani görmüyorum dediğim gibi. Biz bütün insanlar, bütün erkekler bir kadından yaratılıyoruz. Yani bir kadının kanında 9 ay kalıyoruz. Bu bizim için bir zul olmadığı gibi Hz. Havva'nın da Hz. Adem'den yaratılmış olmasında bir problem olmasa gerektir. Öbür taraftan şu da var yani dünyadaki yaratılışlara baktığımız zaman yani bütün hayvanlarda da öyle mutlaka bir erkek yani bir erkeğin parçasından yaratılıyor. Bir erkekten parça alınarak erkeğin mutfesinden menisinden yaratılıyor. Bir erkeğin parçası olması gerekiyor. Hazreti e, Havan'ın da dolayısıyla böyle bir erkeğin parçasından yaratılmış on, olması e, sanki bu yasaya da umur gibi e, geliyor. Yani söyleyebileceğimiz bunlardır. Gerisini, tavsilatını Allah bilir demek lazım. Evet. Burada noktalarım arkadaşlar. Saat 5'e geliyor. 6'da inşallah Ortobir tepsiyini okuyacağız, tamam? Altıda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, selamünaleyküm.